Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillah Nehmeduhu Ve nesta'inuhu Ve nesta'afiruhu min şurur anfusina Ve min seyyati amalina Ve men yihdihillahu Fela mudillada Ve men yuddel Fela hadiyala Ve eşhedü en la ilahe illallah wahdahu la şerikele Ve eşhedü anna muhammedan abduhu Ve resuluhu ya iyi olanlar, Allah'ı ve onlarla ölmeyenler Müslümanlardır. (M.20:10) İmamın: İlahi hadislerin bir kısmı, Allah'ın kutsal bir kısmıdır. (M.20:11) Bu hadislerin bir kısmı, Allah'ın kutsal sözlerinden bir Bu hadislerin Bu hadislerin bir Bu Bu bahsinde bitmişti. Bugün abdest babı, vudu diye bahsedeceğim. Abdest babından devam edeceğiz inşallah. Fıkhi mevzulara girmiş durumdayız. Şimdiye kadar vahyin başlangıcı, iman ve ilim konularını yani okumuştuk. Artık fıkhi mevzular yani böyle ameli mevzular başladı. Allah azze ve cihazın hayırlara ve vesile olmasını istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. kitabul Vudu budu demek abdest alma demek Bunun ilgili ilk hadisimiz 109 numaralı hadis kitabımızın tasnifine göre Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir kişiden eğer hades baki olursa abdest alıncaya kadar namaz ondan namaz kabul olmaz bir adam Ebu Hureyre radiyallahu anh'a hitaben Ya Ebu Hureyre, Hades nedir? Dedi Hadra mevk, Mevken'den bir adam Ebu Hureyre de bu Hades'i açıkladı ki O sesli Veya sessiz yellenmedir Dolayısıyla Hadisimiz şu Şekilde tercüme edilmesi daha uygun olur o zaman Bu izahı da tercümenin içerisine atacak, atacak olursak Bir kişiden sesli veya sessiz bir Yellenme e, çıkarsa Abdest alıncaya kadar namazı kabul olmaz. Bu abdesti gerektiren bir durumu ifade etti. Bundan sonra da gelecek. Abdestini neler gerektiriyor? Ara ara. İşte hayız bahsinde geçecek, usül bahsinde geçecek, ee, teyemmün bahsinde geçecek. Bunların hepsi ayrı ayrı başlık altında incelenecek inşallah. Yerlenen bir kişi gerek sesli gerek sessiz ee, namaz kılmak isterse veya Kur'an okumak isterse veya Kabe'yi tavaf etmek isterse abdest alması gerekir. Yoksa normal dururken, otururken abdest alması gerektirecek bir durum yokken abdest alması zorunlu değil. Bu abdestle yapılacak bir ibadet, bir iş için abdest alması gerekir diye anlaşılıyor. 110 loğulu hadisimiz gene Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan gelmekte. O dedi ki ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işittim şöyle buyuruyordu. Şüphesiz ki benim ümmetim kıyamet gününde abdest uzuvlarının e, parlamasından dolayı yüzü ve organları, ayakları, elleri parlar halde çağrılacak Yani yüzü parlayanlar ve eli ayağı parlak olanlar diye çağrılacaklar Sizden her kim bu parlaklığı, bu parıldamayı, aydınlığı arttırmaya gücü yetiyorsa onu yapsın buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Biliyorsunuz bu hadisten de ona benzer başka hadislerden de ortaya çıkan hüküm ki bu ümmete mahsus olmak üzere Allah Azze ve Celle'nin Muhammed ümmetine verdiği bir fazilet üstünlük olmak üzere abdest uzuvlarımız parlar halde kıyamet gününde haçlı olmazlar dirimpleyeceğiz. Ve e, Allah Azze ve Celle bizden o azabı muhafaza buyursun. Günahları, sevaplarının ağır olup da cehennemi hak eden müminlerin de abdest uzuvlarını, abdest aldığı yerler, abdest e, suyunun değdiği yerleri ateş yakmayacak. Bunlar hep bu ümmete verilen üstündür özellikler. Aleyhisselatü Vesselam da zaten bizleri ümmetini, seni verenlerden bilecek. Ümmetini abdest uzuvlarının parlamasından tanıyacak da kendi havuzuna doğru, kefsir havuzuna doğru davet edecek, çağıracak. Buraya gelin, buraya gelin diye. Bu ümmetin tanınma alameti bu. Abdest uzuvlarının parlaması. Aslen hadisin içerisine geçen bir gurren, bir de Muhaceliğin diye iki tane ayrı tabir var. Bunlar gur kelimesi. Atın alnındaki o beyaz kısım sakar var ya ona derler. Muhaccele ise muhacil de atın ayaklarındaki ön ve arka ayaklarındaki o allık beyaz kısımlara derler. Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle ifade etmiş ki sanki siyah veya kır veya boz bir atın Nasıl o beyaz olan kısımlar, sakarlar, parlar belli olursa abdest alan bu ümmetin abdest uzunları da o şekilde parlayacak diye bir tünaya yapmıştır. Dolayısıyla bir el, kol, ayak, bacak bile çıplak zaten biliyorsunuz. Tüm insanlar çıplak olarak yaratacak o gün. Diğer organlar, diğer vücudun kısımları dururken o abdest değen yerler parıl parıl parlayacak. Bir atın sekisi gibi, bir atın sakarı gibi parlayacak. Bunu ifade etmek için kullanmış. Hadisin sonunda gelen, sizden her kim bu parlaklığı uzatabiliyor, arttırabiliyorsa, buna gücü yetiyorsa bunu yapsın ifadesi hakkında bir ihtilaf var. Bu kısım Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür diyenler de var. Bu kısım Ebu Hüreyre'nin sözüdür, dolayısıyla müdrestir diyenler Yani ravi'nin kendiliğinden kattığı bir ifadedir. Ebu Hureyre'nin sözüdür, bu Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü değildir Diyenler var Ancak Ben öyle düşünmüyorum Çünkü İmam Müslim'in sahihinde Ebu Hureyre adına Bir abdest alıyor İnsanlara gösterir tarzı bir abdest alıyor Yani onlara öğretecek mahiyette Abdest alırken kollarını Omuzuna kadar yakıyor Veya şu pazlığının yarısına kadar yakıyor Dirseklere geçiyor Ayaklarını yıkarken de şu aşık kemi dediğimiz topuk kemiğinde bırakmıyor, baldırlarına kadar yakıyor. Ondan sonra da diyor ki işte böyle söyledi. Benim ümmetim kıyametinde böyle böyle çağrılacaktır. Sizden her kim bu parlaklığı çoğaltmaya, uzatmaya gücü yeterse yapsın dediği için ben böyle yapıyorum demek istiyor. Yoksa bu söz Ebu Hüreyya sözü olsaydı o zaman kendiliğinden bunu yapmazdı. Hem zaten bununla söyleme etkisi yok. Aleyhisselatü Vesselam nasıl öğrettiyse onunla bırakması gerekir. Yani kol dirseğe kadar yıkanacaksa orada kalması gerekir. Kendiliğinden omuzuna kadar yıka, ayağını dizine kadar yıka diyemez kendiliğinden. Bu söz olsa olsa Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Ancak bir kısım alim bu hadisin başka ravilerden rivayetlerde sizden her kim bunu arttırmaya uzatmaya gücü yeterse bunu yapısının kısmını rivayet etmediği için bu söz Ebu Hüreyre'nin sözü olabilir diyerek ihtilafa gitmişler. 111 nolu hadisimiz Abdullah bin Zeyd El Ensari radıyallahu anh'tan gelmekte. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şikayette bulundu ve dedi ki: Bir adam var ki o namazında sanki bir şeyler hissediyor. Kendisine bir şeyler hayal ettiriliyor. Yani kendisinden bir hades az önce bahsettim. Hades vaki oluyormuş gibi kuşkulanıyor, sıkıntılanıyor. Bu adama ne dersin? diye sorunca diyor Selam ona cevaben ses işitinceye kadar veya kokuyu alıncaya kadar namazından çıkmasın o adam dedi. Namaz esnasında bir vesvese hissederse sanki yenileniyormuşcasına bir şeyler hissederse ama yenilenme değil de bu bir zan ise bu durumda ses işitinceye kadar veya yenilenmeden kaynaklanan kokuyu duyuncaya kadar namazını ve namazım bozulu diyerek, abdestim bozuldu diyerek bırakmasın. Diyor. Bu hadis İslam'ın asıllarından ve fıkhın kaidelerinden birisidir. Çok önemli bir hadistir. Bu önemli kaidesi şu. Aksi kesin olarak bilininceye kadar her hususta asıllar üzere hükümler devam eder. Birden ortaya çıkan şüpheler o asıllara zarar vermez. Cumhurilema bu görüşe gitmiştir ve bu hadis değil de kalmıştır. Ne demek bu asıl hükümlerin e, şüpheyle giderilmeyeceği? Bir insan abdest aldı. Abdestinin bozulduğuna dair bir şüphe değil de kesin bozuldu. Abdestinin bozulacağı şöyle bir hal benden sadır oldu şöyle bir olay başıma geldi diye kesin bilmiyorsa şüpheyle abdestin bozuldu deyip kesip atamaz ve abdest almaz almaz gerek ihtiyaten de almaz çünkü şüphelere dinde yer yoktur ihtimallerin olduğu yerde hüküm olmaz ihtimaller üzerine ihtim hüküm bina edilmez yani benim abdestim bozulmuş olabilir olabilirle iş yapılmaz abdestim bozulmuşsa bozulmuştur Bozulmamışsa bozulmamıştır. Böyle bir şüpheye düşen kişi ise o şüphesini giderecek net delillere bakar. Ne gibi? O yellenmeden kanıtmalar sesi veya kokuyu almak üzere kesin bir delil arayacak. Yoksa o bir vesvesedir. Şeytanın onunla oynamasıdır. O vesveseye kulak vermeyecek. Neyi kesin olarak biliyorsak onu yapacağız. Kesin abdestim var mı benim? Bir ara şüpheye düşmüş olabildim. Ama abdestim var mı? Kesin mi bu? o zaman abdestliyim. Veya bir koku hissedildi, hissedildi, bir ses hissedildi. Abdestinin bozulduğunu sonradan unuttun. Ancak sonradan hatırladın gibi bu oldu bir koku hissedik veya ses duymuştuk. O zaman abdestin yok demektir. Kesin neyse kesin husus onun üzerine hüküm bina edilir ve e, o şekilde amel edilir. 112 nolu hadis ise yine i̇bn Abbas radıyallahu anhımadan gelmekte. O der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uyudu hatta onun horultusunda horladı da akdest almadan namaz kıldı bundan önce ilim kitabında da bundan bahsetmiştik geceliğin ilim öğrenmeyle ilgili İbn Abbas radiyallahu anh Nebimiz aleyhisselatü vesselamın hanımlarından ve kendisinin teyzesi olan memnunin evinde gecelmiş ve aleyhisselatü vesselamın gece hali hakkında bilgi almaya çalışmıştı o hadisin içerisinde geçmişti bu ifadeler Aleyhisselatü Vesselam'ın horoltusunu işitti sabah namazı içinde kalktı ve abdest almadan insanlara namaz kaldırdı biliyorsunuz o hadisin içinden bir kısımdır burası neden öyleydi onu hatırlatalım uyumak aslen abdesti bozar ancak Nebimiz Aleyhisselatü bunun dışındadır bundan istisna tutulmuştur çünkü o kendisi bunu ifade eder zaten benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz Dolayısıyla kendime vakıf olurum, sahip olurum. Abdestimin bozulmasını gerektirecek durum varsa bunu bilirim. Bozulmayacağına dair bir halimin vaki olduğunla biliyorum. Bunu ayırabiliyorum. Manasına kalbim uyumaz der. Bir insanın kalbi uyumazsa kendisinin ne yaptığını, ne ettiğini bilir. Uyuklama bu kısımlandır mesela. Uyuklayan kişinin kalbi uyumaz. Gözdalar gider de kalp uyumaz. Oraya girenler, çıkanlar, iyi kötü konuşulanlardan haberdar durur. Bundan dolayı uygulama da abdesti vazmaz. Ta ki abdesti vazacak başka alametler bizden ortaya çıkmamışsa. Aleyhisselatü Vesselam'ın da böyle bir hali vardı. Onu da burada tekrar hatırlatmış olalım. 113. Oğlu diğer hadisimiz Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma'dan gelmekte. Hac dönüşünde Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yol arkadaşıymış. Aynı binitin üzerinde. Redif diyoruz ona yol arkadaşıymış ondan bahsediyor biliyorsunuz hac için Arafat'a gidildiğinde Arafat'tan Müzdelife'ye dönüşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bin arkasında onun yol arkadaşı Azad-ı Zeyd'in oğlu Usame <gülüyor> radıyallahu anhuma. Müzdelife'den Mine'ye kadar bayram sabahı yapılan yolculukta ise i̇bn Abbas radıyallahu anhıla'nın kardeşi Fadıl bin Abbas onun e, redif olmuştur yol arkadaşı olmuştur Arafat'tan Müzdelife'ye kadarki olan bu yolculuğu Usame bin Zeyd radiyallahu anh'a sorulduğunda o da şöyle bahsediyor bundan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan Müzdelife'ye doğru döndü geriye. Hatta bir dağ yolu gibi patika bir bölgeye ulaştığımız zaman bu esnada Binitin'den indi ve bevletti. Küçük abdestini bozdu. Sonra da Hafifçe bir abdest aldı. Tam almadı. Yani kamil bir abdest değil de abdest olabilecek ama adetleri ve özelliği kısaltılmış bir abdest aldı. Ben de bunun üzerine namaz mı kılacağız ya Resulullah diye sordum. O Aleyhisselatü Vesselam buna cevap olarak namaz ileride dedi. Yani müzdeli feyil kastetti. Biliyorsunuz Arafa günü hac için e, o bölgede bulunanlar öğleli ikindi namazını Arafat'ta cem ederek kılarlar akşam ve yatsı namazını Arafat'ta kılmazlar. Güneş battıktan sonra oradan hareket ederler, müzdelifede kılarlar. Ona işaret ederek Aleykümselam. Namaz ileride dedi sonra tekrar binitine bindi ve müzdelifeye gelince orada indi ve abdest aldı. Ama bu abdestini tam aldı. Kamil bir abdest aldı. Sonra namaz için kamet getirildi. Akşamı kıldı. Sonra İnsanlar bu duraklarına, Müzdelife'deki konaklarında develerini ıhtırdılar, çüktürdüler. Yani bir müddet orada kalınacağın işarettir bu. Daha sonra da yastığı için kamet getirildi, namaz kıldı. Sonra da o ikisinin arasında başka namaz kılmadı. Salafızı ama birçok yükselen bir hadis bu. Hacı ile ilgili mevzular nasip olursa o zaman da inşallah mevzulara geniş olarak geleceğiz. Arefe günü sabahtan Mina'dan Arefe, Arafat bölgesine hareket etti. Öğle ile ikindi o bölgede cemedilerek kılınır. Sonra güneş batana kadar Arafat bölgesinde dua edilir. Vakf ediyoruz biz buna. Oradan akşam güneş battıktan sonra Arafat'tan hareket edilir. Mina ile Arafat arasında Müzdelife denen bir bölge var. Orada konaklanır. Akşamla yatsı namazı orada cemedilerek kılınır. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Sabah namazından sonra da Müzdelife'de sabah namazı kılınır. Namazdan sonra da Müzdelife'de bir vakfe durma dua etme bölgesi var. Orada dua edilir. Oradan insanlar şeytan taşlama, kurban kesme saç tıraşı ve ifade atabatı dediğimiz haccın rükunları için hareket geçerler. Hadisin abdest duabında geçmesinin sebebi ise abdest tam dediğimiz üçer defa bütün organların yıkanması şekliyle alınabildiği gibi birer defa yıkamakla hafif Olarak, ancak e, hafif tutulması demek, bazı şeyler eksiklemek demek değil. Birer defa yıkamakla da abdest alınabilir. Bu geçerlidir, caridir. 114. hadisimiz de İbn Abbas radıyallahu anhadan gelmekte. İbn Abbas kendisi abdest aldı ve yüzünü yıkadı. Abdestin teferruatına giriyor Rabi. Sonra o bir avuç su aldı. Sonra onunla mazmaza ve istinşak yaptı. Yani ağzına su verdi Ve burnuna su verdi Bir avuç suyla Sonra bir avuç su daha aldı Su aldı avucuna Diğer eline getirdi Onu da birleştirdi Ve onunla yüzünü yıkadı Daha sonra bir avuç su daha aldı Onunla sağ kolunu yıkadı Sonra bir avuç su daha aldı Onunla sol kolunu yıkadı Sonra başını meshetti Sonra bir avuç su daha aldı sağ ayağını iyice yıkayıncaya kadar o avuç suyu ayağının üzerine serpeledi. Daha sonra bir avuç daha su aldı. Onunla sol ayağını da yıkadı. Sonra da dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. İşte bu şekilde abdest alıyor. i̇bn Abbas Abbas radıyallahu anh'a kendisi abdest alarak göstermeli şekilde, uygulamalı şekliyle Aleyhisselatü Vesselam'ın abdestini gösterdi öğret. 115 nolu hadisimiz Enes radıyallahu anh'tan gelmekte. O der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem helaya, tuvalete girdiğinde Allahümme inni euzu bike minel hubusi vel khabais derdi. Yani ey Allah'ım ben erkek ve dişi şeytanlardan veya her türlü kötü, çirkin pis görülen, kerek görülen şeyden sana sığınırım. diye dua ederdi. Biliyorsunuz tuvaletten çıkınca da bu franeke denir. Ey Allah'ım beni bağışla. Günahlarımı affet manasına. i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan gelen 116. oğlu hadisimiz ise şu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem helaya girdi. Ben onun için bir temizlenmesi maksadında kapısına su koydum. O tuvaletten çıkışta suyu gördüğünde bunu kim koydu diye sordu. Ona haber verdiler. İbn Abbas verdi diye. Bunun üzerine Aişe Aleyhisselam ona dua ederek Allahumme fakih fi'd-din diye. Allah'ım onu dinde fakih kıl. İncanlayı sahibi kıl. Anlayışını genişlet diye dua etti. Yani kendisine iyilik yapan, birisine o da dua ederek iyilik yapmış oldu. Biliyorsunuz Aişe Aleyhisselam'ın e, hizmetini gören insanlar vardı. Hem kendisi <gülüyor> peygamber işleri yoğun, yaşlı her yetişemez. Bundan dolayı ona yardımcı olan işte suyunu taşıyan malinini taşıyan ona yardımcı olan insanlar vardı sahabesinden. Genelde bunlar genç veya küçük insanlar olurdu. Çocuklar veya gençler olurdu. İbn-i Abbas da biliyorsunuz Enes, i̇bn Abbas Abdullah bin Mesud gibi değerli şahsiyetler onun bu hizmetlerini görmüşlerdir. Allah onlardan razı olsun. Onlardan birisi de ismini saygımız i̇bn Abbas'tır. Daha küçük yaştayken ilmi olan düşkünlüğü Elimiz Aleyhisselatü Vesselam olan hizmet aşkı bu şekilde dua kalmasına ve çok derin bilgi ilim sahibi olmasına vesile olmuştur. 117 No'lu hadisimiz Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu gelmekte. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu sizden birisi tuvalet ihtiyacı için çıktığı zaman önünü de kıbleye dönmesin arkasında kıbleye dönmesin ya doğuya dönsün veya batıya dönsün bu da tuvalet adabından bir kısımdır tuvalete giren kişi kapalı ortamlar için değil açık ortamda yani arazide boş arazide onu kastediyorum bir kişi tuvalet ihtiyacı gidermek isterse ne yapacak bir kısmı adabdan bahsedelim insanlardan uzaklaşacak sonra kendisini görmemesi için civardan geçebilecek insanlar görmemesi için bir şeyin arkasına saklanacak daha sonra otururken elbisesini soyacak Ayaktayken soyunmayacak Bu yönelmesi Açık arazine bahsediyoruz Yönelmesi esnasında Önü veya arkası Kıble tarafına gelmeyecek Ya Önü ya doğuya gelecek veya batıya gelecek Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Hem Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya Önünü ve arkasını dönmüyor Hem Mekke'ye önünü ve arkasını dönmüyor Ve bunlardan bizi sakındırıyor Dolayısıyla ne yapın diyor? Önü güney tarafı Mekke, Mescid-i Haram. Kuzey tarafı Mescid-i Aksa. Siz ne yapın diyor? Doğuya veya batıya dönün önünüzü. Yani yanlarınız Mekke ve Mescid-i Haram tarafına gelsin. Doğuya veya batıya dönün derken yani sizin şey? önünüzü arkanız kıbleye gelmesin. Ne onu söylüyor. Ne ne bulunduğun ne mevkiye, ne mevkiye göre önün ve arkan kıbleye gelmeyecek. Yanın gelecek. 118 dolu hadisimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu gelmekte. o dedi ki muhakkak insanlardan bazıları şöyle diyorlar hacetini giderirken tuvalet ihtiyacını yaparken kıble tarafına önün gelecek şekilde veya mescidi Aksa Kudüs tarafına önün gelecek şekilde durulmaz diyorlar muhakkak ki ben bir gün evimizin üstüne çatısına çıkmıştım ve orada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i İki tuğla taşının üstünde Beytin Maktis'e doğru Önünü dönmüş olarak ihtiyacını giderdiğini gördüm Bu bir başka rivayette Müslüm'le gelen rivayette Ablası Hafsa radıyallahu anh'ın evinin üstüne çıkmış Demek ki tuvalet hem Evin bitişinde tuvaletin üstü açık Oradan Aleyhisselam'ı görmüş bir şekilde ister istemez gayri ihtiyacı bir şekilde Nasıl görmüş önünü Kudüs tarafına doğru Dolayısıyla arkasında kıble tarafına doğru dönmüş olarak ihtiyacını giderirken tuvalete giderken gördü. Bu ne demektir? Kapalı ortamda bunun bir sakıncası yok. Açık ortamda, açık arazide yani bir duvarla örtülmemiş bir bina içerisinde değil de açık arazideysek isek eğer yönümüzün kıbleye veya mescidak sağ tarafına dönmemesine dikkat edeceğiz. Kapalı ortamda bunun bir mecburiyeti yok. Ama sakınırsak bu da olur tabii. Tuvaletin, evin yapım esasında tuvaletlerin yönünü genelde e, o tarafa çevirmemeye çalışıyor insanlar. mı güzel bir hassasiyettir. Ama hasbel kadar olursa böyle bir şey bununla sakınılacak durum yok. Dolayısıyla bundan önceki hadisle bu hadis birini kayıtlamış oldu. Evet. Açık arazideyken önün ve arkan kıble tarafına gelmeyecek. Kapalı ortamdayken bununla bir sakınca yok. Çünkü Aleyhisselam önünü Kudüs tarafına arkasını kıble parametörüyle ihtiyacını gidermiştir. 119 oğlu Ayşe validemizden gelen hadis ise şöyle. Nebinin eşleri geceleyin büyük abdestlerini bozmak üzere Menasi denen bir bölgeye çıkarlardı. Medine'de yüksekçe düz bir araziydi orası. Ömer radiyallahu anh ise Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben hanımlarını ört, perde gerisine al derdi de Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun dediğini yapmazdı bir gece yassı vakti esnasında Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinden olan Sevde Binti Zem'a radıyallahu anh'a o bölgeye ihtiyacını <gülüyor> gidermek için çıktı o ise uzun boylu iri yapılı bir kadındı Ömer radıyallahu anh onu gördü ve ona hitaben ey Sevde biz seni iyi bil biz seni tanıdık bildik sen bilindin karanlıkta olsa dedi. Bunu da onların, Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin icabını istemesinden dolayı, onların hakkında örtü ayetini, gizlenme, perde gerisine gizlenme, saklanma ayetini istediğinden, buna hırs duyduğundan dolayı bunu tazir edercesine söyleyince, Allah Azze ve Celle bu olayın akabinde Hicap ayet dediğimiz Ahzab suresindeki 53 ve 59. ayetleri indirdi. Bu ayetlerde evimiz Ebimiz Aleyhisselatü eşlerine ve müminlerin genel Eşlerine, kızlarına ve hanımlarına hitaben bir kısım ikaz vardır. İnşallah onları da okuyayım. Konumuzla alakası anlaşılsın. İnsanların ihtiyaçlarını dışarıda gördüğü bir esnada, dinde yeni yeni iniyor, tamamlanıyor, hükümler yavaş yavaş indiriliyor. Ömer radiyallahu anh'ın bir isteği var. Ya Resulallah sen hanımların yanına iyiler de gidiyor, kötüler de giriyor. Onları Ört. Yani ben senin hanımlarından dolayı, hanımlarının başkası kötü insanları tarafından görülmesini sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Ayet okuyayım, oradan daha net anlaşılır inşallah. 53. ayet ve devamında 59. ayet indi. Ben 53. ayetti, 59. ayetinde manasını vereyim. Ya يَا amenu, ey iman edenler, اِمَانَ الْاَنْا لَا تَدْخُلُوبُوا يُتَا الْنَب۪ي Nebiya sallallahu aleyhi ve sellem'in evlerine girmeyin. إِلَّا اَنْ يُوْذَنَا لَكُمْ Size izin verilinceye kadar girmeyin Zeynep radıyallahu anh hala aleyhissalatü evlendiğinde bir velime yemeği, düğün yemeği verdi. İnsanlar yavaş yavaş yemeğini yiyen kalktı, yemeğini yiyen kalktı. Enes radıyallahu anlatıyor bunları. Birkaç kişi, üç dört kişi hala evde oturmaya, sohbet etmeye devam ettiler. Aleyhissalatü vesselam rahatsızlığını bildirmek için kalktı, oturdu, şu bu filan. İşte hala kalkmıyorlar. Diğer eşlerini ziyaret etti. Nasılsınız? İyi misiniz, Hayırlı geceler, şu bu filan. Dönüyor, geliyor, hala oturuyorlar. Bir zaman sonra kalkıyorlar, gidiyorlar. Bu esnada bu ayetler iniyor. Ve izası el tumu hunne metaen ve ra Onlardan, yani nevin eşlerinden bir şey isteyeceğiniz zaman örtü gerisinden isteyin. Ayeti indi. Arkadaşlar, bundan dolayı Enes yani hizmetçisine karşı örtü çekti. Bu ayetin inmesiyle artık insanların gözüne direkt muhatap olmama, onlardan bir şey isteneceği zaman örtü gerisinden istenme. Dolayısıyla bu haremlik dediğimiz kadınlar için ayır evet. oturumu başlamış oldu bu ayetin <gülüyor> milesiyle. Asıl hijab ayeti budur. Ancak bununla beraber Ya yuhen nebiyyu kul li ve banatike ve nisa'il mukmineene yudnini aleyhinne celabi bihin. Ayeti ise Allahu alem şu az önce okuduğumuz Ömer radıyallahu anh'ın da isteğine uygun olan ayettir. Çünkü ayetlerin iniş sebebi çok çeşitli rivayetleri var. Şu ayette yine hicab ayet olarak anlatılıyor. Yani Ahsap suresi 59. ayet. Ey nebi eşlerine, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle ki üzerlerine cilbaplarını atsınlar. Cilbap dediğimiz boydan boya giyilen bir elbise. Bu onların tanınmaları ve Eziyet görmemeleri için daha iyidir. Çünkü hür kadınlar örtünürlerdi. Köle kadınlar onlar kadar örtünmezdi. Cilbap giyenler hür kadınlar. Kölelerse cilbap giymiyorlar. Ve şu hadisin izandığıo söylediğiniz gibi tuvalet ihtiyacı ve benzeri ihtiyaçlar için Medine'nin o belli bölgelerinde giden kadınları bir kısım serkeş insan var. Onlar rahatsız ediyorlar. Bakıyorlar ki bir kısım giyinik cilbabını giymiş ona dokunmuyorlar bu hürdür diyorlar sataşmıyorlar ama Çünkü başına geleceği biliyor ama köle kadınlara cariyelere sataşıyorlar ondan dolayı mümin kişilerin mümin kadınların hür olduğu bilinecek şekilde ve eziyet görmemeleri için örtülmeleri bu ayetle embedilmiş oluyor Allah rafurdur rahimdir diyerek de bu emrin ne manaya geldiği ne için verildiği anlatılıyor affedici bağışlayıcı rahmet sahibi oluşuyor ile ilgili 120. ve son hadisimiz de Enes radıyallahu anh'dan gelmekte. İki ayrı hadis birleştirilmiş durumda burada. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını görmek için dışarı çıktığında ben ve yanında bir çocuk onun peşi sıra giderdik. Bizim yanımızda da su dolu bir kap olurdu. Bir başka rivayette bir kapla beraber kısa bir demir de olurdu ki aleyhi ve sellem götürdüğümüz suyla istinca yapardı. İstinca ise Kişinin büyük veya küçük abdestini bozmasından sonra temizlenmesidir. Su ile yapılan temizliktir. Bir de bu kısa demir, öyle zannediyorum ki açık araziye tuvalet yapıldığı için herhalde onun e, izalesi, onun üstünü örtülmesi için kullanılan bir kısa demirdir. Yoksa başka bir işe zaten yaramaz tuvalete çıkan kişiniz. Allahu Alem. Bugün okuyacağım hadisler bu kadar. Subhani ke ve bihamdik. İnşallah la ilahe illa. Estağfurullah ve tuvbiyleyk. Ahire <gülüyor> davana <gülüyor>